Bölüm 311. Kötü kokularla mescide gelme yasağı. Hadis 1703. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kast ederek her kim şu bitkiden çiğ olarak yemişse mescidimize yaklaşmasın. Hadis 1704. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim şu sarımsak bitkisinden yemişse mescidlerimize yaklaşmasın. Namaz kılanları rahatsız etmemeleri için bizimle birlikte namaz kılmasın. Hadis 1705. Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Soğan ve sarımsak yemiş olan kimse bizden ve mescidimizden ayrılsın. Uzak dursun. Halkı rahatsız etmeyip, evinde namaz kılsın. Müslim'in bir başka rivayetinde, Kim sarımsak, soğan ve pırasa yemişse, mescidimize yaklaşmasın. Çünkü, insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden, melekler de rahatsız olur buyurdular. Hadis 1706. Ömer İbnül Hattab, Allah ondan razı olsun, bir Cuma günü verdiği hutbesinde şöyle demiştir: "Ey insanlar, siz kokusu hoş olmadığını bildiğim soğan ve sarımsak yiyorsunuz. Gerçekten ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Mescitte bir kimsede Bunların kokusunu duyduğunuz zaman, emredip o kişiyi baki kabristanına kadar uzaklaştırdığını gördüm. Bu sebeple kim bunları yiyecekse, pişirerek kokusunu gidersin.